1677, numaralı konu, Abdullah bin Ömer'in duaları, Evet, İbni Ömer, safa üzerinde şu duayı okudu, Ey Allah'ım, dinin ile, sana ve peygamberine itaat etmekle beni koru, Ey Allah'ım, beni hadlerinden, cezalarından, yasakladıklarından uzaklaştır, Ey Allah'ım, beni, seni, meleklerini, rasullerini ve salih kullarını sevenlerden eyle, Ey Allah'ım, beni kendine, meleklerine, rasullerine ve salih kullarına sevdir, Ey Allah'ım, bana cennet yolunu kolaylaştır ve beni cehennem yolundan uzaklaştır, ahiret ve dünyada beni affet, beni muttaki imamlardan kıl, ey Allah'ım, sen Kur'an'ında, beni çağırınız, size icabet edeyim, gafir, 40.sur 60, buyurmaktasın, sen vaadine muhalefet etmezsin, ey Allah'ım, beni İslam'a hidayet etmişken beni ondan, onu da benden ayırma, ta ki Müslüman olarak öleyim, İbni Ömer bu duasını uzun dualarla beraber Safa'da, Merve'de, Arafat'ta, Müzdelife'de, Mina'da ve Tavafta okuyordu.